Günaydın. İlk kampanya haberimizin konusu yurtlar. Kampanyanın muhatabı Özyeğin Üniversitesi, Yurt Yönetimi ve Erhan Erkut. Talebi ise yurtlardaki ortak alanların kız-erkek karışık olarak kullanılmaya devam etmesi. Kampüsün bulunduğu yerin şehirden uzaklığı ve ulaşım araçlarının kısıtlılığı da göz önüne alınırsa, öğrenciler fiziksel olarak sosyal imkanlardan uzaktadır. Üniversite içinde öğrencilerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin zaman geçirebilecekleri bir yerde olmadığı düşünülürse son uygulama bireysel hakların yanı sıra kampüs hayatını da ciddi anlamda zedeleyecektir diyerek konuya giriş yapan kampanya sahibi üniversitenin ahlak bekçiliği 26.03.2013 tarihinde atılan duyuru ile başlamış olup 4 Nisan 2013 tarihinde yapılan forumda radar ile izah edilmiştir. Kimlerin tarafından ölçüldüğü bilinmeyen bu radarın üzerine çıktığımız gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışılan yasaklar, bozuk radarların tamir edilmesi gereken yer olan bir üniversiteye yakışmamaktadır. Yapısı gereği sorgulayan ve ilerici olması gereken üniversitenin Türkiye şartları örnek gösterilerek muhafazakarlaştırılmaya çalışılmasına bizler razı değiliz. Diyerek seslenen öğrenci, diğer taraftan üniversitelerin bir şirket olmadıkları için önemsedikleri kavram prestij değil, bireysel özgürlükler olmalıdır. Cinsiyet farklılıklarını temel alan kadın erkek aynı çatı altında olduğunda aklına sadece cinsellik gelen bir zihniyet kabul edilemez. Üniversite yönetimi prestij kaygısıyla bireysel özgürlükleri hiçe sayan ve cinsiyetçi bir politika izleyerek akademik bir yanlışa imza atmak üzeredir. diyerek okulun verdiği karardan, ...vazgeçmesini talep ediyor. Üniversiteye başlamış gençlerin cinsel hayatlarını nasıl ve nerede yaşayacakları ise kimsenin sorunu zaten olmamalı. Sıradaki kampanya Şişli Belediyesi'ne yönelik başlatılmış, talebi ise sokaklara çöp konteyneri koyulması. Kampanyayı başlatan Ömer Yavuz, Şişli'deki çöplerin toplanma şeklinin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. İnsanlar çöp toplama saatlerinde önce çöpleri poşetlerle kaldırımlara bırakıyor... Her apartmanın önü küçük çöp dağlarına bürünüyor. Belli bir zaman sonra çöpler toplanıyor diyerek her gün yaşanan tabloyu anlatan Ömer, 2013 yılında insanların çöplerine kaldırımlara bıraktığı bir görüntünün her gün yaşanmasının büyük bir utanç olduğunu, sokaklarda standart olarak yer alması gereken çöp konteynerlerini bir medeniyet göstergesi olarak talep etmenin ise büyük bir acı olduğunu dile getiriyor bir Şişlili olarak Şişli Belediyesi'nden sokaklara çöp konteynerleri koymasını talep ediyorum ve herkesin desteğini bekliyorum diyen Ömer'in kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org taksim şişli sokakları adresinde ülkemizde her gün çok sayıda trafik kazası gerçekleşiyor bayramda da bunu biliyoruz tabii ki bu kazalarda birçok insan ciddi şekilde yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kazazedilerin bir kısmı ise bebeklerden, küçük çocuklardan oluşuyor. Kazalarda bebek ve çocukların daha az zarar görmesi için bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan Duygu Kahraman diyor ki, kazalarda bebek ve çocukların zarar görmesinin en büyük nedeni bebek çocuk koltuğunun kullanımının Hala ülke genelinde yaygınlaşmamış olması. Günlük hayatta hepimiz trafikte kemerini takmayan, bebeğini kucağında taşıyan, hatta şoför koltuğunda kucağında çocuğuyla beraber araç kullanan insanlara çok sık rastlıyoruz. Bir anne, bir baba ve hepsinden önce bir insan olarak bebeklerin çocukların sırf bir bebek çocuk koltuğuna bağlanmadığı için yaralanması ve ölmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Sözleriyle kampanyasının ...niçin başlattığını anlatıyor. Gerçekten geçen hafta bayram trafiğinde sadece ben bile 10 civarında ön koltukta giden küçük çocuk gördüm. Kim bilir sizler de görmüşsünüzdür. Onun için bu kampanya önemli ve son derecede kolay kazanılabilecek bir kampanya olarak görünüyor. Sırada İzmir Buca'dan geçen bahar başlatılan bir kampanya var. Sever Köz tarafından başlatılmış talebi ise Hasan Ağa Bahçesi adıyla bilinen parkın tekrar kullanıma açılması. Buca'da Hasan Ağbahçesi adıyla bilinen ve gerek Buca'daki sent ve ilçe sakinleri gerekse çevre içilerden gelenler tarafından kullanılan parkın yapım, onarım ve güzelleştirme adı altında başlatılan çalışmaları oldukça uzun bir süre devam etmesine rağmen hala bitmiş değil. Ne yazık ki bu işin parkı kullanan kişi olarak zamanında bitirilebileceği inancını kaybetmek üzereyiz diyerek hem durumu açıklamış hem de sistemle sorunu dile getirmiş Selmer. Daha önce İzmir için İzmir'e hizmet diye verilen söze rağmen hizmet verme konusunda belediyenin çabalarını takdir ettiğini fakat sonuçta görmek istediklerini dile getiriyor. Parktaki yapım onarım ve güzelleştirme çalışmalarının tamamının aynı anda yapılması yerine kısım kısım yapılarak bitirilerek, çocukları ağaçların arasında oyun oynamalarından, erişkinlerin sabah akşam koşu ve yürüyüşlerinden, gençlerin ve yaşlarında çiçek bahçelerinde nefes almasından mahrum bırakacak şekilde sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, başkanlığınızla hiç yakışmayan biçimde, de bırakılmasını son verilmesini istiyoruz diyerek talebi dile getirmişler var. Parkta bahardan bu yana çalışmaların sürdüğüne inanmak istemiyorum. Zannediyorum artık bu kampanyanın da başarıyla sonuçlanmış ve parkın hizmete açılmış olması gerekir. Başarılı kampanyalar nasıl kurganır diye... Size burada zaman zaman hatırlatma yapıyoruz. Toplumsal değişim için kampanya yapmak esasında son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalar var. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım öncelikle talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek yani bu değişim gerçekleştirmek, kimin elinde yetki ve sorumluluğunda onu belirlemek ve kampanyayı o şekilde düzenleyerek muhatabı belirginleştirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu değişim neden talep ediyorsun? Bu bölümde öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla hiçbir alakası olmayan bir insan bile sizi okuduğunda anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Yani 3 soruyu neyi kimden neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanya hazır. Bir tek geriye imzalar atıldıkça muhatapları gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır. Bu metinde kampanya metnini anlatmak istediklerini ama bu sefer muhataba hitaben yazılmış şekilde taleplerden oluşur. Bunların hepsi tamamsa kampanyanızı hemen başlatabilirsiniz ama... Güzelleştirmek de elinizde. Mesela güzel bir fotoğraf koyabilirsiniz. Kampanyanın Twitter'da paylaşımları için başlığınıza bir hashtag seçip kısa bir hashtag koyabilirsiniz. Varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider, çözümünüz de daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanıza ya da konunuza ilgili çıkan haberleri de mutlaka haberler bölümüne eklemeyi unutmayın. Bir de Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuzu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanız tweetlenirse onun için atılan tweetleri de destekli bölümünden eklemeyi unutmayın ama burada retweetler sayılmıyor. Yani kişinin kendisinin bunu tweetlemiş olması gerekiyor. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça da belirli aralıklarla. imzalayanlara mesaj göndermenizde fayda var. Böylece imzaçılara doğrudan ulaşabilir. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da yardımını alabilirsiniz. Onlar da kampanyanızı yayabilirler. Böylece hem destekçiniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunmuş olurlar. İşte bütün bu anlattıklarımızı ama daha fazla ipucunu change.org/taksim.tr/rehberler .taksim adresinde bulabilirsiniz. Evet, istediğiniz değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.